Bismillahi l-Rahman rahim Inna alhamdulillah, nhamduhu wa nasta'ainhu wa nasta'firu wa n'audu bi-Llahi min shurur anfusina wa min syyaat amalina. Man yhetehillahu, fala mudillala, wa man yudlil, fala hadiila. Wa ashhadu ala illa la sharikala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ama Fe inne hayral hadithi kitabullah, ve hayral hediy, hediy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhah, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin dalala, ve kulle dalaletin fil nari. minen nari. Allah bizleri ve sizleri ateşten korusun. Amin. Muhammed ibn Abdülvehab'in Mesailul Cahiliye diye bir kitabında bu kitaba atmış olduğu başlık Mesailul Cahiliye Cahiliye toplumlarının haktan inhiraflarına uzaklaşmalarına sebep olan meseleler diye ele almış. Yani geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerini zikrediyoruz. Kur'an'dan, sünnetten bulduğu kadarıyla toplamış. Bunları böyle ele alıp zikretmesinin, teker teker sunulmasının tabii ki ümmet tarafından o müşkilatların hemen algılanıp yani rahatlıkla anlaşılıp onlardan sakınma eylemini gündeme oturtabilsinler diyedir. Çünkü herhangi bir müşkülat nasıl ve ne şekilde geliyor veyahut bize sunulan meselelerde hangisine öncelik vermemiz gerekiyor ayırt edemiyoruz biz. Sahabedeki bu dikkat bizde yok. O yani bu dikkat ve hassasiyet Allah'ın o topluma ihsan etmiş olduğu bir nimettir. Ha Herkes bu nimete nail olabilir mi? Kapağı açık ama herkes ulaşamaz. Yani ulaşmak için sana kapıyı açmış ama herkes o mertebeye gelemez. Çünkü bu bir liyakat Allah'ın takdiri ile alakalı olan kısmıdır. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 ümmetlerin 71-72 fırkaya ayrılıp içlerinden sadece birer tanesinin kurtulduğunu haber verdikten sonra kendi ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını haber veriyor. Setefteriqu ummati ala 73 firqatan kulluhum fi'n-nari illa wahidun. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, saat işte birisi kurtulacak diyor. Şimdi hatip bunu söylüyor. Hemen oradakiler bu 73 fırka, 72 fırka kimdir diye sormuyor. O kurtulanı, kolay olanı. Ama biz de bu hadisi nerede okursanız okuyun, anlatın inanan hatta kitap sünnetle amel ettiğini söyleyen insanlar dahi hocam bu 72 fırka kimdir? Bağdallar kitap diyor. 72 fırsat, fırkayı tanıtma çalışıyor. Sahabe diyor ki hemen mahiye o kurtulan cemal hangisi? Hemen kurtulanı soruyor Neden? Az olanı öğrenmek daha kolay. Allah Resulü dedir ki ma an alehi ve ashabi benim ve asabımın bulundu yol üzere bulunanlardır diyor. Hı. Hmm. Yine bu nehy'andaki zikredilen hatiş şeriklerin birisinden Allah Resulü diyor ki: "Le tetbe'unne senenne'llezina men kâne kablekum." Şibra bi şibrin el irâ'an bi dirâ'in. Hatta لو دخلوا dabbin دابٍّ dabbin la لدخلتموها. Al yahud ve ensar ya Sizler diyor, kendinizden önceki ümmetleri o kadar takip eder, onların izinden gider, onları taklit edersiniz, gidiyor. Karışı karışına, kulacı kulacını onlara uyarsınız. Hatta onlardan bir böceğin deliğinden veya babbenin kelenin deliğinden giren çıktıysa sizden de çıkar. Bunu daha da açan farklı hadis-i şerifler var. Hatta onnarnandan yol ortasinda yol ortasinda en yani alane esiilen cimaiden çıktılsa sizden de çıkar anasilen zinayden çıktılsa sizden de çıkar diyor. Bütün bu hadis-i şerifler Adimdan suresindeki bir ayetin tefsiridir. Ayette diyor ki: "Vela tekunu kel ladin teferku ve axtelfu min bagde ma jahumul beyinat ula italohum adabunabim." Sakın sizler sizden öncekilerin ihtilaf edip parçalandıkları gibi açık deliller geldikten sonra istilaf edip parçalandıkları gibi olmayın diyor. Ve onlara çok büyük bir azap var diyor. Ha, bu gösteriyor ki biz geçmiş ümmetlerin düştüğü dalali sapıklıktan korunabilmemiz için Muhammed İbni Abdülvahaf gibi ilim ehli ki bu meseledeki hassasiyeti yakalamış mesail Cahiliye diye eserler vermişler. Yani. Hmm. binaenaleyh bununla şunu anlıyoruz iman dediğimiz yolda giderken küfür dediğimiz yolun da yanında olduğu değişen hiçbir şey olmadığı yani hak ve dalalet beraber haktan inhirafın sebepleri aynı velev şekil endam bile değiştirmiş olsa adı da değişmiş olsa haktan inhiraf mıdır eylem olarak aynıdır tıpkı aynıdır Allah Resulün de bize kader verdiği gibi. Onun için insanlar insanlık hak ile batıl mücadele, hak ile batıl mücadelesinden birileri hakkın yolu üzere bulunup onun uğrunda mücadele vermiş. Birileri de bir kısmı da şeytanın yolu üzere bulunup Onun için <gülüyor> mücadele vermişlerdir. Eğer hareket dediğimiz şey cevher dediğimiz şey enerji dediğimiz şey isterseniz buna kristal deyin insandaki bu cevvallik iki şeye meyyaldır. Yani hareketlilik ya hakka ya da batıla. Eğer kulluğun ifadesinde de bunu yakalamışsanız İnsanoğlu her halükarda kul. Yani o eylemin faili sahibidir. O eylemin adı da kulluktur. Mabudunu seçmede ya Allah'a ya da Allah'tan gayrına bir tercihi mevzu bahistir. O zaman kainattaki vuku bulan, isim değiştirmiş, şekil değiştirmiş, hareketlediğin biz arkasından mı gidiyoruz? Onu yolda Kavşağı durmuşuz bekliyor muyuz? Yoksa onun içine gömülmüş... ...yani bizim de içinde olduğumuz bir toplumda o fitne çıkmış... ...bizi içinde mi boğuyor? Bunun aslında temsili olarak emareleri verilmiş olmasına rağmen... ...bizler sanki hiç bize haber verilmemiş. Bundan haberimiz yokmuş. Sanki anlamadığımız şeylermiş gibi... ve dalalete daha çok da batmamıza sebep olan bir ortamın oluşmasına kavuşuyoruz ve onunla kucaklaşıyoruz. Benim bu sohbetimin adı Küçülen Dünyada İslam. Burada benim tasarrufum küçülen kelimesinde aslında bu globalleşen dünyada İslam bu kelimeyi 3-4 sene önce söyleyivermiş birisi. O kadar da rağbet görmüş ki herkes bu kelimeyi kullanıyor artık. Dünyamın globalleşti. Yani bir köy haline aldı. Tabi Anadolu'da bir köyden bir köye giderken bir köyün ucundan bir köyün yani o köyün ucundan bir ucundan öbür ucuna giderken 15 dakika, 20 dakika, yarım saat alırdı bir yerden bir yere giderken bir gün iki gün alırdı. Şimdi siz Torosların tepesinde bir dağın için üstünde oturmuşsunuz. Açıyorsunuz interneti. Dünyanın her yerine bir iki saniye içerisinde gidip geliyorsunuz istediğiniz yere. Şimdi buna globalleşen dünya mı dersiniz? Küçülen dünya mı dersiniz? Bilmem. Ama şunu iyi bilin. Fitneler hiçbir zaman küçülmüyor. Fitne küçülmüyor. Aksine fitnenin hitap ettiği topluluk çoğaldıkça fitnenin tesiri, gücü de daha çok tesir ediyor. Bu sefer fitneyi elinde tutanlar eskiden, diyelim ki Ankara'dan ta Antalya'ya bir fitne götürebilmesi için 4-5 gün yolda gitmesi gerekirdi. Bunu da göze alamayınca hemen bir tuşladığın zaman saniyede dünyanın bir ucuna giden hayır da yazmış olabilirsin monitöre, şer de yazmış olabilirsin. Anında dünyanın ucuna bu ulaşıyor. Şimdi biz bu gibi bir oluşumun garibi miyiz? Yani anlamayacak kadar geri zekalı mıyız? Değil. Bu değil. Halbuki buna kemas eden işaretlerde Allah Subhanahu Teala Resulü bize birçok imkanlar sunmuş. Mesela ayet-i kerimenin birisinde Allah diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا lil لِلْعَالَمِ Biz sene alemlere rahmet olarak yolladık diyor. Bunu şimdiye kadar tasavvuf dediğimiz taifenin, tasavvuf ehlinin, tasavvufu görüşün ele aldı manevi bir şumuliye şeklinde görmüşüz. Manevi bir kapsam şeklinde. Ama burada anlaşılması gereken önce alem. Yani biz seni dünyaya rahmet olarak yolladık demiyor. Çünkü dünya alemden bir cüz. Bazen cüzle yani kül kastedilir. Yani Kur'an'ın ayetlerine kulak ver dediği zaman yani Kur'an'ın içindeki bütün ayetleri Allah'ın ayetleri dediği zaman hepsini kasteder ha. fakat burada eğer kül kastediliyorsa bütün düz onun teferruatıdır meseleye böyle yaklaşmak gerekir deriz demek ki Allah Resulü alemlere yollanılmış hem de yollanılışı rahmet için şimdi bundan anlamamız gereken öncelikli şu Hiçbir kimse, hiçbir yaratık Allah Resulü'nün katliyetle ve katliyetle rahmetin zıddı olan bir musibet belaya sebep olacağını iddia edemez. Eğer böyle bir şey oluşmuş ise ona inandığını söyleyen, Müslüman olduğunu iddia eden kimselerin yanlışıdır. Böyle bir yanlış varsa o zaman biz kusuru kendimizde aramalım. Aynen müşkilatların tespitinde, faillerin tespitinde savsakladığımız gibi ki bunu daha önceki sohbetlerde de duymuşsunuzdur. Herhangi bir müşkülatta Yahudiler, kainat, maymunların kardeşleri, domuzların kardeşleri bize bunu yaptı. Kafirler bunu yaptı. Batı bunu yaptı. Amerika bunu yaptı gibi hemen içinde boğulduğumuz belanı, fitnenin katiyetle ve katiyetle faili biz olabileceğimizi hiç düşünmüyoruz. Hep başka yerde arıyoruz. Bunu şimdi ilk bakışta nasıl anlamamız gerekiyor? Arkadaş bizim bizden daha tehlikeli bir düşmanımız yoktur. Bunu anlamak gerekiyor. Ve İslam alemine bakın Müslümanlar ne gibi bir müşkilata düçar olmuşsa düşmüşse o kendilerinin hatalarının neticesidir. O zaman faili başka yerde arama, faili başka yerde gösterme. Eğer ben size bunun tek suçlusu Amerika, tek suçlusu Yahudilerdir, tek suçlusu Batıdır desem bu sizi doğru yola iletmediğimin, şeytanın lehine, onun hesabına çalıştığımın emaresidir. Neden? Size ben esas düşmanınızı değil de başka birisini düşman olarak gösterirsem Bu neye benzer biliyor musun? Hoca bir gün bir şeyler e, yolda giderken birinin e, bir şeyler aradığını görür. Ne yaptın diyor. Ne yapıyorsun? E paramı kaybettim de onu arıyorum. O da başlıyor. Santim santim arıyor ve hiçbir şey bulamıyor. Sen nerede kaybettin paranı? Şu taşların içinde diyor. E adam niye burada arıyorsun o zaman diyor. İnsan kaybettiğini kaybettiği yerde aramalı. ...o kaybettiğini kaybettiği yerde değil... ...başka yerde ararsa... ebedi yan bulamaz... ...işte bizim... ...şikayetçi olduğumuz... ...hepimizin müşteriken şikayetçi olduğumuz... ...sebeplerini biz... ...doğru yerde aramadığımız için... ...sebebi bulamayınca o müşgülatı da biz... ...halledemiyoruz... <gülüyor> ...ve bu sefer... ...kızgınlığımız daha da artıyor... ...kinimiz daha da artıyor... Çaresizliğin insanı götürdüğü nokta nedir bilir misiniz? Öyle oluyor ki Allah'ın haram kıldığı bir fiili bile işlemeyi helal kılar konuma geldi İntar komandolarının yaptığı gibi. Acizliğimizin akabinde neticesinde öyle bir bunalıma giriyoruz ki fıttırık yaşıyoruz. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal edebilecek. Sebeplerimiz de çok kafirler bize bunca şey yaparken biz ne yapalım artık diyor. Ha, i̇nsanın bir bunalım neticesi düşmüş olduğu ortam nedir? Mutlak ve mutlak aptallıktır. Mutlak ve aptallıktır. Biz bunu eğer iyi ele alıp, iyi tahlil edip selim bir neticeye varamıyorsak ki öyle oluyor, onu haklı göstermenin çareleri bizde çoğalır artık çünkü şeytan onu size meşru göstermek istiyor ve esas yapmak istediğin şeyden de seni saptırttırıyor Resul hiçbir zaman bir bela ve musibete sebep olmaz bu mümkün değildir peki onun yolundan giden ona uyduğunu söyleyenlerin de aynı sıfat ve niteliklere ona uyarak ona tabi olarak sahip olması gerekmez mi Böyle olması gerekir bunu şimdi. O zaman bakın alemlere rahmet olarak yollanılmış bir Resule biz inanıyorsa ona imanın lazımı aynen onun gibi yaşamaya çalışmak onun gibi olmak demiyorum. Çünkü ona imanın lazımlarından ilki nedir ona itaattır. Ona tabi olmaktır. Onu örnek edinmektir. O ne derdiyse kabul etmektir. Neyden yasakladıysa ondan uzak durmaktır. Ve onun yaşadığı gibi yaşamak. Biz ondan daha şerefli, ondan daha haysiyetli, ondan daha gururlu olmamız mümkün değil. Yani. Onu da örnek edinirken dikkat etmek gerekiyor. O zaman Allah bizim gözümüzün, cihan şumul dediğimiz evrensel diyorlar ya bir gayenin ucuna bağlamış siz böyle yere bakan sadece önünüzü gören veya yakasını gören bir topluluk değilsiniz siz çok uzaklara ve yükseklere bakma zorundasınız bunun anlamını başka bir ayeti kerime ile alemlere yollanılan bir resulün bu yollanılış yollanıldığı yollanıldığı vesileyi ele alırken ayeti kerimede diyor ki seni biz bütün insanlığa yolladık diyor şimdi bütün insanlık derken oturun hiç Arapça bilmenize ihtiyaç yok başka bir malumat sahibi de olmanız gerekmiyor konuştuğunuz ana dilinizi eğer iyi kullanıyorsanız Demek ki bütün insanlığa yollanıldıysa insan kelimesinin içerdiği bir cins olarak ne kadar insan varsa onu içerir mi? Arabı bunun içerisinde, Acemi bunun içerisinde, Çinli, Japonu, Amerikalısı hepsi bunun içerisinde. Biz bu anlamı Resulü, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sair Resullerden Bizim Resulümüz, O'na inandığımız Resul olma sasebiyle daha üstün göstermiş göstermek için içine girdiğimiz zorlama bir anlam çıkarma da değil bu. Ama buna rağmen Allah Resulü'nden Cabir radıyallahu anh'un naklettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki O O'titu kamsan Bana beş şey verildi. Lem yu'tahunna ahadun kavli Bende ne hiçbir kimseye yani nebi kastediyor bu verilmedi diyor. Kana kullu nabiyun yub'at ila kavmi haseten. Benden önceki her nebi haseten sadece kavmine yollanılıyor idi. Ama ben ise wa bu'istu ila kulli ahmara wa aswada. Ahmed'in rivayetinde ilen nasam. Ben bütün siyaha ve beyaza, bütün insanlara yollanıldı diyor. Arapça bilmenize ihtiyaç yok. Bütün insanlığa deyince, ve Allah Resulü'nün ömrü 63 sene. Hicaz Yarımadası'ndaki insanlardan başkasını görmedi. Alemlere yollanıldı, Hicaz'ın dışına çıkmadı. Şimdi bu gerçekle çakışan bir anlam değil sizi anlamaya itecek bir netice. Yani ya bu çakışıyor. Nasıl bütün insanlığa yollandı da 63 sene de öldü? 40 sene 40 40. yaşından 63'e kadar 23 senelik bir yani vazife gördü ve Hicaz Yarımadasındaki Arapların, Yahudilerin, Hristiyanların dışında kimseyi görmedi. Bu çakışan anlam değil. Gerçeği şu. Demek ki yollanılan Resul'ün kişiliği değil, onun davetiydi. Burada şumulluluğu yani her şeyi kuşatıcı olması kişiliği değildir. Vazifesi 23 seneydi bitmişti. Anlatabildim mi? Ömrü içerisinde ne kadar insan onu görmüş, İslam'a kemiş ise bunu düşünün. Ha demek ki burada davetinin yani davasının risaletin şumullülü, kuşatıcılığı göz önünde bulunmalı. Şu da bir gerçekti demek ki kendisi yollanıldığı insanlara o daveti ulaştıran değil, başlatan Çünkü daha kendisi hayattayken Yemen'e yolladı, davetçi olarak yolladı, Muazzam kıssatını Bukhari Müslüm'de okuduysanız bunu da anladınız. Demek ki şu ayetin hitabının içine, şumulüne biz giriyoruz. Eğer Resul'ün daveti bana ulaştı dersen siz bundan Resul'ün ağzından benim işittiğimi ona kavuştuğumu anlamıyorsunuz değil mi? Onun öğrettiği, öğrettiğinin ulaştırdığı, onun ulaştırdığı, onun ulaştırdığı, onun ulaştırdığı benim babalarımdan, dedelerimden ilk Müslüman olan kimse mutlak o insanların ulaştırdığı insanlardan birisinin vesilesiyle bu bize ulaştı normal kullandığımız dilde bile bunu anlamanın bir zorluğu yok. Şimdi bu davetin şumullülüğünü yani şu hitaba bir baktığınızda size çizmek istedim şu global kelimesi. Dünya küçüldü kelimesi. Bizim artık bir köyümüzle, memleketimizde değil Yani bir Türkiye bir şurayla burayla değil. Bütün dünya ile ilişkimiz olması gerektiği bir ortamdayız ama biz daha hala neredeyiz? Yani biz gerçekleri bile bırakmışlıkları, sorunları, fitneyi biz gerçekleri bile senelerce gerisinden takip eder ediyoruz diyemeyiz. Ya varmış böyle bir şey diye ancak konuşabiliyoruz. Ve Allah Resulünün bu meseleyi izahta Önce size okuyorum ki Anlatmak istediğim meseleleri bu kapsamda Yakalayabilesin ibn el Al Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Şöyle bir hadis-i Allah Resulü der ki La yedka ala zahril ardi Beytu mederin wala weberin illa edhelehu Allahul bi Bi'iz-i azizin Bi'zulli delin yeryüzünde Allah'ın İslam'ı sokmadı, girdirmedi. ne köyde, edip dağda bir çadır, vadide bir çadır, ne de şehirde bir ev kalmayacaktır, diyor. Ya İslam'la onları aziz kılacak, ya da İslam'a onlar ters düşerek bize zelil olacaklar, diyor. O zaman, en sonundan alayım, demek ki bize ya zelil olmak var, ya da aziz olmak var. İzzet Allah'ındır ve Resulün'ündür. Ve ona inananlarındır. Allah'ın onları ya aziz kılacaktır... ...ya da zelil edecektir derken... ...ya İslam'la aziz kılacak... ...o kabul etmese bile İslam o eve girecek. Kabul ederse aziz olacak... ...girmese mutlak rezil olacaktır. Ve zelil olacaktır. Burada şimdi yakalamamız gereken şey yeryüzünde huzur neresi? Hı? Siyah için Dünya dedim şey bir ucundan bir ucuna burada ne Arabistan'dan bahsediyor ne Türkiye'den bahsediyor çünkü Türkiye dünyadan bir cüz Arabistan dünyadan bir cüz Allah yeryüzünde ne vadideki bir çadır ne de şehirdeki bir ev bırakmayacak ve oraya İslam'ı sokacak diyor. Ya onunla aziz kılacak ya da zelil edecek diyor. Şimdi acaba burada İslam'ı sokacak derken dün misal vermiştim bizde ahlak diye bir armut cinsi var. Kendiliğinden biter, kendiliğinden büyük ilaçlanmaz, kendiliğinden yetişir. Erdiği zaman gider insanlar onu altında toplarlar. Hani armut sta i̇şte azma düşledikleri gibi. Herhalde Allahu İslam'ı her eve sokacak da biz seyir mi edeceğiz? Nasıl anlamanız gerekir? Şimdi onunla ya aziz kılar yazılır. Baktığınızda şimdi Kur'an'a sünnete ya Allah yolunda mücadele eder, size verilen görevi yerine getirirsiniz ya da Allah sizi şöyle kenara alır. Nasıl kenara alır? Aynen sel sularının akıntısı içindeki pislikleri hani şöyle kenarları atar selden sonra görürsünüz ya sel gittikten sonra. Aynen sel pisliği gibi sizi kenara atar. Ondan sonra bir kavim getirir. Bir kavim mi? Arabamı getirdim diyor. Türkümü getirdim diyor. İslam hiç kimsenin babasının malı. Babasından ona intikal eden bir miras değildir. Ha, ona uyar. Tabi olursan aziz olursun. Uyumazsan zelil olursun. Onu yaşarsan aziz olursun, yaşamazsan zelil olursun. Onu başkalarının yaşaması için tebrik eder, ulaştırırsan, izzet sende devam eder. Aksi olursa zillet içinde kalırsın ve perişan olursun. Şimdi bu ayeti de, bu hadisi de ele aldığınızda, demek ki bizim birileri gibi komplo teorileri üretmemiz gerekmiyor. İnsanlara hayal pompalamamız gerekmiyor. Bu sözümü anladınız mı? Yeryüzünde birçok güç vardır ki, ayakta kalabilmesi için kendine bir hasım icat eder. Bunu anladınız mı? Yani ayakta kalabilmesi için bir hasım icat eder. Biz bunu menti yönde ele almayız. Müsbet yönde ele aldığımızda en üst noktada bizim verdiğimiz örnek nedir? Hayatı değerli kılan nedir dersiniz? Ölümdür. Eğer yani ölüm olmasaydı hayat bu kadar güzel olmazdı yaşam. Halbuki ölüm bizim korktuğumuz bir şey ama bize hayatı tatlı kılan, değerli kılan ölümdür. Onlar bunu kötülükte kullandıkları için her şey hübbü kaim derken yani hastalık denilen şey olmasaydı siz sıhhati bilir miydiniz? Eğer biz körlüğü görmediysek hissedemiyorsak bakma denilen şu değerin nimeti ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bir zaman bir program seyretmiştim ama bir ressemi anlatıyor doğuştan ama görseydiniz ilk görmek istediğiniz ne olurdu diyor renkleri diyor havanın rengini ve denizin rengini görmek isterdim diyor. O an o adam gibi olmamız mümkün değil ama belki bir şeyler hissedebiliriz kalbimize gelen duygularla. Renkler diyor. Demek ki o onun için hayatının tek gayesi ve tek arzusudur. Onun için hayatı da değerli kılan ölümdür. Bunu iyi yakalamamız gerekiyor. Ve birçok güçler ayakta kalabilmeleri için güçlerinin devamını sağlayabilmeleri için mutlak ve mutlak bir hasım icat etme zorundalar. 90 senesine kadar yeryüzündeki şer güçlerin ayakta kalmasının tek sebebi komünizmdi. Ve komünizm bitince daha bitmeden ben onların hazırlık yaptığını düşünüyorum. Bize bir hasım ister insanları idare edebilmemiz için belli bir gayenin peşinde koşturabilmemiz için belli bir hedefe doğru insanları sürükleyebilmemiz için bize bir hasım ister. Ve sanki hasımdı yani hasım hazırdı kırmızı hasımlıktan çıktı ve yeşil İslam hasım olarak gündeme getirildi. Onlar şerlerini alemileştirdiler. Yani kapsamını Bütün dünyayı kuşatacak şekilde programladılar. Ama biz hayrı, bütün alemi ki bize önceden Resul alemlere yollanılmış. Şer, fesat, insanlığı huzursuz etmek için değil, rahmet için yollanılmış. Resul bütün insanlığa yollanılmış. Bir bizim oturduğumuz köyümüze, kasabamızda dışarı çıkamadığımız dilini bildiğimiz sadece insanlara hasta değil bu. O zaman esas alemi bir düşünce, yapı, gayret, hedef sahibi olması gereken biziz. Ama biz düşüncemizi şu aklımızın dışına dahi çıkaramadık. Yani teleffüz edip ağzımızdan lafızlar ile dökemedik bile. Bunun size verdiğim misal gibi şu değerleri ben belki sizin anlamanız için böyle bir örneğin daha hoş olacağını düşünürüm düşünün evinizde sizin bildiğiniz evinizin odasının bir köşesinde bir yerde diyelim ki 500 bin euro var sizin bilmediniz ben bu haberi size versem ya bu benim evimin, evimin içinde benim sahip olabileceğim ulaşabileceğim bir yerde nasıl benim haberim yoktu ve önemli mi deyip umursamasanız ne derler size cebinizde binlerce öronun olduğu ama elinize sokup onu alıp harcayamadığınız, malınız gibi kullanamadığınız bir ortamda size ne derler? Aptal derler. Acil biraz kibarca sorulur. Yani biz hasbel kader doğduğumuz beldenin do geldiğimiz ananın babanın zürriyetinden olmamız hasebiyle ya yani böyle bir nimeti biz hasbel kader elimizde bulduk. Ya buna sahip çıkartınız, ya da zelil olmanız çok yakın. Ha, bundan öte zillet mi var? Var. Saddam gibi bir rezilden kurtulmak isterken, Saddam'ı dahil imrendirecek zillete düşenlere bakın. Saddam gibi bir beladan kurtulmak isterken, ondan kurtulmak istemek kötü mü? Değil ama ondan daha beter bir zillete düşer. Onu imrenecek vaziyete gelirsen ha, zilletten daha öte zillet varmış. Bütün o mücadelenin akabinde gidin Afganlara sorun. Davud'un devrini, devrini arzuluyorlar. Rusya, Afganistan'ı işgal etmeden Davud Zahir vardı. Oradaki şeyi, e, idareci, devlet başkanı. Yani Rus'un maşasıydı oradaki. Ha, o de, kral değildi. O devlet başkanıydı. Zahirşah başkaydı. O ortamı imreniyorlar. Bu ne demek? Demek zilletten öte zillet var. Hatta önceki zilleti imrenirsin. İbn-i gelen bir hadisi şerifte fitneler gece karanlığı gibi yığılacak üzerinize diyor. Her gelen sene bir öncekinden daha şerri olacak. Her gelen geçmişinden bir öncekinden daha belalı ve musibetli olacak diyor. Sahip olduğumuz böyle bir değer var. Siz bunları kabul ederseniz Allah'a minnet altına, altına sokmazsınız. Minnet altında kalan siz olursunuz. Allah bize İslam'ı ihsan etti diye, lütfetti diye, böyle bir değere hasbelkader sahip olduk diye, onu mu, Resulü'nü mi minnet altına almak istiyorsunuz? Kur'an'da dediği gibi esas minnet altındaki biziz. İyi karşılanan misafir mesabesinde artık bunu doğru dürüst kabullenme zorundayız. Ha, Bizden saygı alaka görmezse ...kendisine saygı gösterecek... ...kendisini uygulayacak... ...toplumu çabuk bulur... ...bizimle oyalanması... ...bizimle vakit geçirmesi gerekmiyor... ...bu noktada... ...meseleleri ele aldığımızda... ...Kur'an-ı Kerim'de yine... ...hiçbir müşkilat muhtes değildir... ...daha önceki sohbetlerde de duyduğunuz gibi... Velev ki isim, şekil, endam bile değiştirmiş olsa, geçmişteki müşkülatların uzantısıdır. Ve hal çareleri de o nispette bize ulaştırılmıştır. Yani sunulmuştur. Dertler, müşkülatlar zikredilip de bize çaresi sunulmamış. Yani hastalık teşhis edilmiş de reçetesi sunulmamış değildir. Hastalığın sebepleri dahi zikredilmiştir. Ki bizim çok basit gördüğümüz meselelerden dolayı en basitinde bile belki fıkhi yönden ahkamını dahi yani vacip derecesine toplumun anladığı şekle getirmeden bazı kurallar vardır ki namazda saflarınızı düzgün tutun. Saflarınızı düzgün tutun ki Allah kalplerinizi birbirine çevirmesin diyor. Ve saflardaki tesviye düzgünlüğünün düzgünlüğünük mü nedir? Savu sufu fakum. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Veyd min, min düzgün tutun zira safların düzgünlüğü namazın güzelliğindendir. Veyd namazın tamamındandır diyor. Ve saflemizi düzgün tutun Allah kalplerimizi birbirine çevirmesin diyor. Ebu Mes'ud el-Ensari'den gelendir nakilden Medine'ye geldiğinde Ona Ensardan, Ashab'dan kalanlar sorarlar. Allah Resulü'nün zamanında görüp de diyor bizim şu an yapmadığımız bir şeyler görüyor musun diyor. Saflarınız çok perişan birbirinize muhalefet ediyorsunuz. Ve zaten de diyor kalpleriniz birbirine çevrilmiş ya diyor. Fitnelerin tam yeşermeye başladığı bir ortamı göstererek bunu söylüyor sahabe de bu alakayı kuruyor. Hoş sahabe bu alakayı kurmasa Resul zaten bunu söylemiş idi. Namazdaki bir safın ne önemi var? Bir safın düzgünlüğünü ne önemi var? Bakın ne diyor? Cuma günü için camiye gelindiğinde sakın kardeşini itmeden ve ona çok latif dokun diyor. Belki kalabalık yerlerde istedersiniz. Safları yarıp giderken birisinin omzuna dokunduğunuzda şöyle sertçe... ...onun size nasıl baktığınızı hiç gördünüz mü? Şeytan burnunun üstünde yani el sesinde bakın. O adam o haliyle kavga etmeye çok müsaittir biliyor musunuz? Ve sakın inciterek gitmeyin diyor. Bulduğunuz yere oturun. Demek ki bunun burada bize nüfuz eden, tesir eden bir yönü var. Ha, en küçük meselede dair bu hal çaresi sunulmuştur. Şimdi globalleşen dünyada deyin veya küçülen dünyada değil bu globalleşen büyümeye çalışan bir güç. Önce hakim olacağı yeri senin nazarında küçüldüğünü gösterir. Ne kadar küçülüyorsa o kadar hakimdir ne kadar küçülüyorsa o kadar hakimdir. Hatta bu hakimiyetinin ne zaman, nedenle başladığınızı, başladığını anlamak isterseniz, şu visa kart diye kartlar var. Gördünüz mü? Onun ne iş gördüğünü düşünür müsünüz? Visa kartın sermayesi yoktur. Ama ne kadar kart dağıtıyorsa verdiği limit kadar yazı rakamdan sanki onun sermayesinde varmış gibi kabul edilir. Ve o viza kart sadece kart Amerika'da istihbar, istihbaratı milyarlara satılır. Neresi satılır? Ebu Said'in öyle bir kartı varsa, bir telefonu bile, gazeteyi bile o karttan alabiliyorsa dünyanın neresine giderse gitsin Ebu Said bugün şu saatte falan yerdeydi. Girdi çıktı çünkü. Bu bir dünya hakimiyetidir. Belki bunu bir zama, belli bir zaman daha önceleri söylenilmiş Olsaydı buna gülerdiniz. Birisi beni takip etmek istiyorsa Amerika'dan da takip ediyor. O kartı kullanıyorsam ki kullanma zorunda bırakılıyoruz zaten bir yere kadar. Ha Bu ne demektir? O zaman ekonomik bir istila gündemde. Ama ekonomik istiladan önce bizde fikri bir istila var. Ekonomik bir istila bazen sonra bazen beraber arkasından da askeri bir istila vardır. Şimdi tehlikenin bizde oluşan şekli ve bizim gözümüzün önünde onun perdelenmesi, hissetmememiz için ellerinden gelen yapılıyor. Onu biz müşkülat olarak hissediyoruz da onun adının değişikliği bizi yanıltıyor. Daha önce de mutlak dinlediniz. Bizim tehlik mevzularını işlerken delil getirdiğimiz bir ayeti i kerime var. Az önce de bunu zikretmiştim. Ve ma halaktul cinne ve'l insa illa Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım diyor. Bu ayetin, bu kısmının üzerine yoğunlaşırız. Dersimize delil olarak getirdiğimiz bundan başka bir şeyi zikretmeyiz. Ama ayetin devamına baktığınızda hiç de alakalı görmeyeceğiniz birden bir Onun burada sanki ne alakası vardı zikredilmiş gibi bir söz size. Ve devamında diyor ki Allahu Teala ve insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min uridu Allahu Cinleri ve insanları sadece bana kulluk ettinler yarattım. Onlardan beni doyurmalarını ve istemiyorum. Zira razzak olan ve güç sahibi Allah'tır diyor. Şimdi, Şimdi bu kısmın, önceki kısmın akabinde yani Sibak'ından gelmesinin ne alakası olabilir? <gülüyor> Arapça bilmeniz gerekmiyor. Ahım şahım ilimde sahibi olmanız gerekmiyor. Sadece ayeti düşünün. Hangi tercüme edilmiş mi ala bakın böyle bir tercümesini bulursunuz veleki bir iki nokta ve virgülün yer değiştirip bir, şey, bir şeylerin vurgulanmış, istenmiş olmasının dışında. O zaman sizin buna bir karine aramanız gerekir. Bu anlamda daha zikredilen böyle alakasız görünüp de peş peşe zikredilen başka karineler var mı? Derseniz herhalde ilk rastlayabileceğiniz ayet şu olsa gerekir. Allah diyor ki وَأْمُرْ اَهْلَكَ salati Vestabir aleyha. La nes'elüke rızkan nahnuna Çoluk çocuğuna namazı emret. Sen de devam et. Senden biz rızklandırmanı istemiyoruz. Sizi rızklandırsan, sen rızklandıran biziz diyor. Namaz, çoluk çocuğuna namazı etmesini söylüyor. Ve sen de devam et diyor. Çünkü emredeni de yapması gerekir. Madem o hayırlı bir şey. Senden beni, bizi rızklandır rızıklandırmanı istemiyorum. Seni rızıklandıran biziz diyorum. Ne anlam taşır bu? Dersiniz. İnsanları ve sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Onların beni doyurmalarını istemiyorum. Rızıklandırmalarını da zira razzak rızk veren ve güç sahibi Allah'tır. Diyor. Şimdi kulluğu edada, Allah'a kul olmada en Sinsi işleyen en şumullü kapsamlı müşkilat riskendişidir. Sakına, risk sizi bana kulluktan alı koymasın. Beni doyurmanızı istemiyorum, Rızıklandırmanızı da. Zira rızk veren benim yani biz sizi rızıklandırıyoruz ve güç sahibi de biziz. Güç sahibi de biziz. İslam alemi de bu ekonomi istila yönüyle ele alırsanız. Türkiye'nin inanan dahil en büyük müşkilatının güçsüzlüğünün, acizliğinin ekonomik sorun olduğu gündeme getirilir. Neden buna ekonomik sorun derler? Birçok kelimeyle bizimle oynadıkları gibi bakın İs İslam hukukunda bunun karşılığı nedir diye kullansanız risk endişesi çıkar. Biz işte ekonomik yönden güçlü olmadığımız için herkes gelip bize vuruyor en azından örneğine baksanız Müslümanların maddi yönden imkansızlıklarının en son noktada olduğu ortamlarda bile ayağında giyeceği ayakkabı günde bir hurma tanesini emme zorunda kaldığı ortamda o zaman Rusya'sı kabul edilen İran'a ve Rumlara kafa tutmuşlardır. Çünkü güç Allah'ındır. Rızkı veren doğrudur ekonomik güce sahip olan güçlü değildir. Güç Allah'ındır. Ve bu ekonomik müşkilat diyerek, sorun diyerek Müslümanların ekonomik yönden güçlenmesi gerektiğine ha bu karşı tarafın gücüdür. Çünkü gücünü Allah'tan almayan, sırtını onun gücüne dayanamayan gücü sahip olduğu imkanlardır. Ama onun gücünün hakimiyeti bile bizim üzerimizde inan o güçten değil mutlak onlar zaferini bizim korkaklığımızın üstüne kurmuşlardır. Rızk endişesindeki müşkülatımızın üstüne kurmuşlardır. Yani onların başarısı diye bir şey mevzubahis değil. Bizim acizliğimiz onları başarılı gösteriyor. Değilsem maymunların, domuzların kardeşi olarak zikredilen insanların hayata ne kadar bağlı, ne kadar hayatla iç içe korkmak dahi istemedikleri bir gerçek. Bu insanlar korkmadan bize geliyor değiller. Bizim korkaklığımızın üstüne zafer bina ediyorlar. Bunu en basit anlamda bile bizden anlaşılsın diye söylüyorum. Bazen gençleri böyle konuşurken görüyorum. Galatasaray'ın falan kulüple maçı var işte kaybederse bize iki puan gelir diyor. Ulan aslanım sen başkasının mağlubiyetine mi zafer bina edeceksin? Şimdi onların zaferi bizim acizliğimiz ve korkaklığımız zilletimizdir. Onları bizim zilletimiz aziz kılmış gibi gösteriyor. Bizde zillet olan bir şey mutlak onlarda aziz olarak gündeme gelebilir. O zaman bizler Ekonomik istila denilen şeyin hangi kapsamda çerçeve içerisinde nasıl bize sunulduğunu iyi yakalamamız gerekiyor. O zaman biz izzeti ve gücü Allah'ta, Resul'ünde ve İslam'da aramamız gerekiyor. Az önceki zikrettiğim hadis-i şerifte de dediği gibi ya İslam'ı kabul ederler aziz kılar ya İslam'ı reddederler ve onları zelil kılar. Ve her ev buna muhataptır diyor. O zaman bizlerin güç elde etmek istiyorsak gücün sahibini bilmemiz gerekir. Kur'an'da da hadiste de yine bu hadis-i şerifin akabinde bana beş şey verildi benden önce kimseye verilmedi derken bana korkuyla yardım verildi diyor. Bunu anladınız mı ne demek? Korku nasıl yardım olur? düşmanımızın kalbine korku vererek bize yardım ediyor. Ve dünyada böyle bir güç yoktur. Hiçbir silah bu denli insana kalbine korku saramaz. Ve Allah düşmanımın kalbine korku vererek bana yardım etti diyor. Ve böyle bir güç yoktur ki bu denli bir korku ile insan kalbine nüfuz edebilsin. O zaman biz gücün sahibini bilmeliyiz. Eğer o güce layık olmak gerekiyorsa ki öyledir, ona kul olma zorundayız. Ve o akabinde de bizi kulluktan alıkoyacak müşkilatların en önde gelen sebeplerini zikrederek sakın ha. Rızk endişesi, rızk tasası hani ekonomik problem, sorun diyorlar ya böyle bir şey perdelenerek size rızktaki Allah'a imanınız Allah'ın razı aklımdaki onu birlemeden bir müşkilat oluşturmamalı. Böyle bir kanaate veyahut görüşe sahip olduğunuz andan itibaren helakinizin başlangıcıdır. Tabii ki bizim maddeyi, varlığı, bu denli ele almamız, onu zennetmemiz, kötülememiz şöyle anlaşılmamalıdır. Bunu en güzel ifade eden birisi olarak benim gördüğüm Said Nursi'nin şöyle bir sözü vardır. Bizim maddiyi sevmememiz onu istemediğimizi göstermez. Bunu anladınız mı ne demek? O bize gelsin ama bizden iman ve ırız karşılık olarak bir şey almadan geldi. Biz onu harcamasını da biliriz, kullanmasını da biliriz. Yani bizim maddiyi sevmememiz onu istemediğimizden hiç değeri olmadığından değil. O bize gelirken karşılığında ne din ne de ırz bir bedel istemeden gelsin. O zaman biz onu harcamasını biliriz. Nereye harcayacağımızı da biliriz. Bu bize dengeyi kurdukturuyor. Dün arkadaşların yaptığı sohbeti bunların altyapısı olarak kabul edin. Bu dengedir. Biz hiçbir şeye Allah'ın ona derdi değerin üstünde bir değer biçemeyiz. Allah'ın indirdiği yerden aşağıda bir zillet yükleyemeyiz. Bu mümkün değil. Yani değersiz kılamayız. Ne kadar değeri varsa o kadar değerdir. Bunun yanında bizler ekonomik problemleri biz risk endişesi olarak değiştirelim. Çünkü ekonomik sorun risk endişesinin kodlanmış adıdır. Ve bunu şeytan çok güzel biliyor. Ama bunun kafına düşen bizleriz. Akabinde bir fikir istilası var. Fikir istilası, fikir istilası ekseriyetle telkinle yürütülür. Bunu anladınız mı ne demek? Bir şeyi devamlı görmeniz, o şeyi ne kadar kötü olursa olsun öncelikli olarak ona bakmanızı, baktıktan sonra alışkanlığı, alışkanlığın akabinde onu hoş görmeye başlarsınız. Kur'an'da çok der. Bu denli ifadeyi. Ama biz yakalayamadığımız için son noktadaki hükmü hemen öğrenmeye çalışırız. Allah'a küfredilip ayetleriyle istinza alay edilen yerlerde oturup kalmayın. Ve siz de onlara benzersiniz. Ne anlam taşıyor? Çünkü orada mani olacak bir konumda değilseniz o sözlere kulağınız aşina olacak, alışacak. Alıştıktan sonra umursamayacaktınız. Ufacık bir de rahatsızlık olsa bile önceden sonradan bu kalkacak. Maide suresinde bir ayeti kerime var. Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisanı Davud'a ve isabını Meryem. Beni İsrail'den bir tayfa Davud İsa Aleyhisselam'ın ve Davud'un diliyle lanetlendiler diyor. Buna sebep haram işlenirken gördüklerinde Bir kere mani olup ondan sonra sükut etmeleridir. Artık onlarla oturup kalkmalarıdır. Bir kere mani oluyor ondan sonra baktı ki onlar caymıyor. Bu da hiç umursamak bir hale geliyor. Fikir istilasındaki ilk şey budur. İkincisi onun iyi olduğu sana telkin edilmeye başlanılır. Bu nasıl olur? Avrupa şöyle, Avrupa böyle, Avrupa standartlarında böyle, Avrupa standartlarında şöyle, onlara benzememiz gerekiyor, onlar gibi olmamız gerekiyor derken, burada ne oluyor? Hayatımızın tek örneği, tek misali Resul bu denli gündeme getirilmezken, canım nasıl Avrupa'yı gündeme getiriyorlar derken, önce kendini itham etmelisin. Eğer Resul saygın, örnek alınması gereken birisi ise, önce sen onu örnek al. Hem de bu örnekli görünen bazı şekillere münhasır kılmadan bunu ya Onun bize örnek olmayacak hiçbir şeyi yoktur. Her şey bizim için bir örnektir. Ki Selman'ım da dediği gibi Müslüm'deki Adi Şerif'te Selman'la istihzayı alayvari bir şekilde doğru mu diyor Muhammed'i de her şeyi öğretmiş diyor. Evet tuvalete girdi girdiğimizde nasıl gireceğimizi, istibrayı, istincayı ve nasıl çıkacağımızı dahi öğretti diyor. Yemek adabını, muaşereti bile öğretti. Avrupa'ya bakın kral ve büyüklerin çocukları ancak öyle okullarda terbiye görürlerdi senelerce. Ama biz çöldeki doğup büyüyen insanı bile böyle terbiye eden bir kurallar manzumesine sahibiz. Bu bir değerdir. Bize bu her şeyle hem de hayatımızın bir parçası olarak öğrettirilmiş. Eğitimde tekrar ile ezberin arasındaki farkı ayırt edebilir misiniz? Buhari'nin emsali alimleri şöyle bir sözü vardır. İlim tekrardır diyor. Ezber değildir. Ezber bıktırır ve yorar. Ama tekrar katiyetle insanı yormaz. Hayatın bir parçasıymış gibi o nerede yapılması gerekiyorsa yapıyorsan o artık sana bir külfet yük değil. Adi işlerden oluyor. Ama adi, adi işler derken yani basit işlerden, normal işlerden oluyor. Ama sen bunu... Adet haline getirirsen o yaptığın işin akabinde sana bir mükafat, ceza, bir gelir var. Bunu hesap edemiyorsan bu gafletin hakim olduğu bir ortamda dinden olan bir şey ki Anadolu'da olduğu gibi çok şey örfe dönüşür. Araplar'da da olduğu gibi. Ha bu sefer örfe dönüşen şey angaryadır. Karşılığı beklenilmeyen bir şey olarak gündemde işlem işlem görür. Betim böyle bir değeri taşır ve fikir istilasında biz Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'nın sicili dolu. Çok çok dolu. Bizim İslam'ı en kötü şekilde uyguladığımız ortamlarda dahi yani e, o küçük küçük geçmişteki İslam devletlerini kastediyorum. İdarecilerin en kötü şekilde İslam'ı uyguladıkları ortamda dahi biz hiçbir zaman zalim olmamışız toplum olarak. Hiçbir zaman başkasının hakkına, hukukuna tecavüz etmemiştir biz. Her halükarda iyilik bize zirvede olmuştur. Biz bunun ne ırkımızı misbet ettiğimiz yerde, ne de başka bir yerden aldığımız meziyet olarak görürük. Bu bize imanın, İslam'ın kazandırdığı bir değer görür Ha, ırkımızın bozmadığı gelen fıtri yönlerimiz varsa. O ona altyapı teşkil etmiş olabilir. Bugün sabahtan size Ebu Sufyan'dan verdiğim <gülüyor> emin gibi. Altyapı olarak bir şeyler sağlam gelmiş. Bunun üzerine bir sahip bir iman kurmuş isek bu olur. Ha, ama biz ne olursa olsun fazilet olarak, değer olarak, ne sahibi isek, onu biz İslam'dan almışız. Çünkü Allah katındaki insanların, birbirinden farklılığı tek özelliği nedir? O da takvahıdır. Yani onun emrettiklerini yapıp yasaklarından sakınmaktır. O zaman Allah aşkına bizim bırak şimdi oraya girmeden inandım diyen, Müslüman olduğunu söyleyen birisi Allah aşkına ben Muhammed'e inanırsam Avrupa'nın hangi değerlerine ters düşerim diyen bir kafayı anlayabiliyor musunuz? Avrupa, Avrupa diye diye en son şu mukayeseye bakın. Ben Hazreti Muhammed'e inanırsam Avrupa'nın hangi değerine ters düşerim? Ne demek bu söz çocuklar? Ha? Değil. Çok soyup bakıyorsunuz. Ben Muhammed'e uyduysam ona inandıysam diyor. Avrupa hangi değerine ters düşerim? Demek ki Avrupa'nın değerleri, yani İslam'ın değerleriyle örtüşüyor. Bakın şimdi düşünün. Yani aynı. Ters düş. E böyle diyor. Din işlerinden sorumlu devlet bakanımız böyle diyor. Aynen hem de Aksiyon dergisinin nakledile nakretti bir röportajda günü tarihi de var burada isterseniz verebilirim. Bununla anlatmak istediğim o adamı ayıplamak için değil bu. Biz o adamı ayıplamadan önce kendimizde ayıplayacak birçok şeyin olduğunu düşün yani düşünmemiz gerektiği için diyorum. Öyle oldu ki artık Avrupa hani Hazreti Muhammed bile ters düşünüyor ona. Onların Hazreti Muhammed'e düşen tek bir hiçbir şeyi yok. Demek onlar Muhammed'e inanmadan da bu değerlere sahip olmuş demek gerekiyor. O zaman Muhammed'e inanmayı bırakıp Avrupa değerlerine sahip çıkarsanız aynı şeylere sahip olmuş olursunuz. Bu mantığı eğer geçmişimizde ararsanız çok yerde örneklerini görürsünüz. Bunu anladınız mı? Bu mantığı bizim geçmişimize bakarsanız çok örneklerini bizim içimizde de tertiştirildiğini görürsünüz. Adam gelip diyor. Ebu Turab el Bistami görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür diyor. Ne olmuş sanki? Bu bon, ondan daha mı güzel? Mehmet Aydın'ın sözü daha mı çirkin? Biz geçmişimizi gözden geçirmeliyiz Kur'an'a göre ve geleceğimize istikametli bakabiliriz. Bizim içimizde dıştan gelen tehlikeden daha büyük tehlikeler var. Biz onu İslam adı altında, İslam'a rağmen kucaklayabiliyorsak esas tehlikenin nereden geldiğine bakın. Tabi ki Avrupa'yı methedeceksiniz. Avrupa'nın insan sevgisi diyerek Celalettin Rumi'yi takdir etmesi Yunus'u takdir etmesi Muhammed'i takdirlerinden mi kaynaklanıyor derseniz? Öyle olsaydı kaynak olan Muhammed takdir edilmeliydi. Değil mi? Neden? Hoş geldiğinden mi? Onlar gibi düşündüklerinden mi? Yoksa biz Avrupa'yı bunda da sollamışız. İsterseniz bakın Diyanet yayınlarının bastırdığı bir kitap var. Bu İsmail Hakkı İzmirli'nin Osmanlıca yazdığı bir kitap. Diyanet onu sadeleştirmiştir. Garp mütefekkirleri ile İslam mütefekkirler arasında mukayese diye bir kitap vardı Gidin okuyun biz Avrupa'yı bu pislik çoktan sorulamışız zaten. Hem de bundan öte bir de Avrupa'yı takdir eder hale gelmişse ya biz onlardan zaten öndeyiz bu pislikte. Bari pislik alacaksan da kendi pisliğin olsun. Nedenli bir müşkülatın içinde olduğumuzda yani fikir istilası dedikleri şey şöyle bir bakın. Şu an Amerika'nın onun bunun bize yutturmaya çalıştığı demokrasi istilası değildir. Dinde gidin Yani Brahmi'lerin istilasını görürsünüz, Budistlerin istilasını görürsünüz, Mecusilerin istilasını görürsünüz. Şamanizm düşüncesinin istilasını biz de görmek çok çadır. E bir yenisi daha gelmiş demokrasi niye rahatsız ediyor siz arkadaşlar? Sizi rahatsız eden İslam'a ters düşen düşünceler mi? Öyle olsa geçmişimizdekileri de birçok şey süpürmemiz gerekir. Yoksa alışıp da bizden kabul ettiğimiz bunun mesela tatbikini ben geçmişimizde göstereyim ikinci Mahmud'a tarihte gavur sultan derler bilir misiniz neden bilmez misiniz sarığı çıkarttırıp Yunanların milli kıyafeti olan fesi giydirdiği için birisi bu tabi onların milli kıyafetidir ondan sonra biz fesi o kadar benimsemişiz ki Fesi çıkarttıramı dinsizlikten itham etmişiz diyor. Atif Hoca bir kitap yazıyor. İskilifli Atif Hoca. Frank Mukallitliği adı altında buna sebep asılıyor adam. Yani o kadar garip şeyler oluyor ki sarı dinden kabul etmişiz Budistler, Sikhler gibi. Arkasından onu birisi çıkartmış. Yavru Sultan demişiz. Sonra birisi bunu çıkartmış. Onu biz tehdit etmişizdir ve birileri de bunu müdafaa uğruna tenek mukallidliğini tenkit için iskilipli Atif Hoca bir kitap yazıyor. Garibanın kellesi gidiyor. Yine alimlerden çıkıyor canım. <gülüyor> <gülüyor> müşkülat şimdi hepimizin. Eğer bir fail arıyorsan yani de bunda hiç ayırt etmeden herkesin katkısı var. Herkesin katkısı var. Ha biz Biz yeni çıkan bir müşkilat yani bize yeni sunulan bir düşünceyeni karşı Yoksa İslam'a ters düşen düşünceye mi? Önce bunu bir temizlememiz gerekir. O zaman fikir istilasına dikkat edin. Şunu iyi bilin. İsim değiştirerek gelip ama müsemma eylem olarak geçmişteki fitnelerse ki böyle buna uyanık olmanız gerekir. Onun için size az önce Muhammed bin Abdülhabir'in o kitabının adını verdim. Bir okuyun. Geçmişte ne gibi bir pislik olduysa Adı değişerek gelmesi hiç önemli değil. Eylem mi? Siz buna bakın. Kur'an'da Araf suresini okuyan var mı? Meleklerin adene havayla arasındaki müşkilatları şöyle bir okuyup gözden geçiren var mı? Orada bakın bir kaz var. Sakın ha şeytan. Ananızı babanızı soyduğu gibi sizin de elbisenizden soymasın diyor. Düşünün ne demek. Ne demek? Değil, elbiseyi kastediyoruz. Çünkü elbiseyi atıyorlar, ayıp yerleri de açılıyor. Fikir istilasına karşı dikkatli olun. Yani ne kadar, ne şekilde tenkit edilirse edilsin, bundan baya oldu diyebilirim Ezo'da, Bu parti zamanı meselelerindeki bir sohbetimde ileride öyle bir zaman gelecek ki demokrasiye karşı gelenler demokrasi avarisi kesilecekler. Bize basfaya İslam'ın aynısıymış gibi sunmaya çalışacaklar. Ve inanın geçmişteki istidat dediğiniz yani sabah dediğim gibi saddam gibi bir zalim bile bunların getirdiği demokrasiden bin kat daha hayırlı olacak. eğer daha bir pis belanın geleceğini düşünseydi Iraklar saddamı hiç salmazdı. dördelle sarılırlardı. Onun belasına razı olurlardı. Hiçbir istibdat krallık devrinde dahi demokrasinin işlediği zulüm yapılmamıştır. Ama bunu bize yutturmaya çalışıyorlar. Bizim için ha demokrasi adı altında gelmiş, krallık adı altında, ha başka bir düşünce nasıl gelirse gelsin bu önemli değil. Biz burada İslam'ın dışında yani vahiyin karşısında katiyetle bir fikir ve düşünce ürünü olan şeye iltifat etmemeli, vahiy kültürü değiştirmemeniz gerekir. Ama birisi bu İslam düşüncesi derse, bu İslam felsefesi derse, bu ne anlam taşır? Düşünce, fikir ürünü, felsefe, Beşer mahsulüdür. Vahiy değildir. Bilmem. Bilmem. Yo, siz hemen karşıdakini itham edebilmek için hükümleri arıyorsunuz. Biz hükümlerle şu an meşgul değiliz. Dinle bakın. Fikir istilasına bak. Bu fikir istilası bizde bir haricilik düşüncesinden de gelse aynıdır. Amerika'dan da gelse aynı. Ha bir tasavvuf ehlinden gelmiş, ha bir Avrupalı'dan gelmiş, önemli değil. Allah'ın hükmünün dışında gelen, ha Molla Kasım'ın iştihadı gelmiş, ha İsviçreli Joseph'in koyduğu madde ile gelmiş. Farkı var mı? Mesele bu. Ha. Fikir istilasına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bunu çok geniş çaplı tutabilirsiniz. O zaman bizim vahyi iyi tanımamız gerekiyor. bunu da size telkin dediğim yöntemini ele aldığınızda tutuyor adam şimdi müsamaha hoşgörü latince kullandığı kelimelerle fikir hürriyeti e ben her düşünceye saygı, saygılıyım bizim mert olmamız gerekir biz her düşünceye saygılı değiliz ama insanı insan gibi muamele etme zorunda olduğumuzu biliyoruz o zaman fikre saygınlık ile fikir hürriyetiyle, küfür hürriyetini küfre saygı, saygıyı karıştırmamak gerekiyor. Arkasından askeri istila. Ekonomik istila, fikir istilası ve askeri istila. Bu en son müracaat ettikleri bir şey. Öyle mi? Çaresiz kaldıkları ortamda müracaat ettikleri bir şey. Doğru mu? Dün de dedim size, din düşmanları bile cihadı anladı da bizim avanaklar anlamadı da. Dün size bir örnek verdim. Cihatla kıtal yan yana alındığında hangisi hangisinin cüzüdür dedim. Siz ne dediniz? Kıtal, cihadin cüzüdür. En son başvurulması gereken çaredir. En son başvurulması gereken cahredir. Ama kıtalı cihadın geniş anlamını iptal edecek şekilde ele alırsan sen cihadı bilmiyorsun. Bir cüzüyle kendini avutma işi becerdiğini düşünürsün. Ve onun için dedim. Dün düşmanları dahi cihadı anladılar. En son başvurma gereken şeyi onlar kendi lehlerinde menti olarak bindeme getirir. Ama biz bizden olan bir şeyi kendiliğimizde müspet olarak gündeme getiremiyor. getiremiyor. Buna eğilip İslam hukukunda ilim ehli olarak tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız kimselerin bu meseleye bulundukları ortama göre ki son zamanlarda ilim ehli arasında çokça sözü edilen yeni üretilmiş türemiş bir ıstılahta fıkıl vahir diye bir olay vardı. Bunu duydunuz mu? Şimdi fıkıh anlayış. Vakı vuku bilen bir olayı hemen yakalayıp muhakeme edip tahlil edebilmedir. Biz fitnenin vukuundan sonra onu ele alırsak, fitnenin vukuunda insanlar şaşkındır. Bırak tahlili onun ne olduğunu bile düşünecek ortamda değildir. Fıkhlu vakı Geçmişi sağlam temeller üzerine atmış birisi tarafından ancak bu işin gidişatı böyledir. Avrupa Avrupa Birliği adı altında bize sunduğu her şeyin arkasından geleceğe dönüp onların lehine işleyen bir tavır vardır. Kısa bir zamandan beri Türkiye'de sıkça e, yabancıların gayrimenkul alma müşkülatı vardı. O kanun çıktı. Birisi bana geldi ki hocam en çok mal olan kim oldu biliyor musunuz dedi. Benim aklıma Yahudiler geldi. Ermeniler geldi. Yok hocam dedi. Yunanlılar Fatih satın alıyor dedi. Patrikhanenin etrafını ala ala temizleyecekler. Suriçi bu ayrı bir gaye. Bizim burada aldığımız gayrimenkullarla karşılaştırırsak, bizim aldığımız bir evin arkasında başka bir hedefimiz yok ki arkadaşlar. Bir zamanlar buradaki oturanlar bilir, bu saint İslami'nin etrafında, bu Avrupa Birliği binası oradaydı ya, yeni yeni büro falan, Brüksel merkezi olunca, oradaki 700 bin franga alınmış eve 10 milyon basarak satın aldılar biliyor musun? Hatta bu skarbete çok yaptılar bunu. Adam basıyor şimdi paraya alıyor. Biz ırkçı değiliz. Birilerine ırkından dolayı düşmanlığımız da yok. Ama birileri bize dostluğunu altında haince işler yaparak sunarsa bizim buna uyanık durmamız gerekiyor. Heh, bu nereye gider? ekümenik denilen patrikhanenin tanınmasına kadar gider. Bizim binlerce insan vererek elde ettiğimiz yerler öyle diyelim, onlar kağıtlan bir iki sözden alıyor. Vallahi din düşmanları cihada çok güzel anlamış, bizim avanaklar da hala anlamadı. Onun için dünyanın küçüklüğü ki, benim ifade etmem bize gösterilen bir hedefte. Dünya küçülmüştür, ama fitne küçülmüyor. Küçülen bu dünyada bizim Herhalde bir atom ücretinin içine girip de bir alemi temaşa etme imkanımız yok değil mi? Adamlar dünyayı küçültürken işlerini kolaylaştırdılar. Ama dünya küçülürken bizim işimiz zorlaştı. Çünkü bırakın fitneyi biz kucaklayarak karşıdan kavşakta beklemeyi, hayırı dahi idrak edeme edemeyecek bir konumdaysak acaba bizim ulaşacağımız, varacağımız yer neresi oldu? O zaman sizin bu meseleyi geçiştirilen bir vaz ve nasihat tipinde değil. Bizim davetimizin şumullülüğü, cihan şumullülüğü, hasbelkader gücümüz gayretimizle değil. Ulaştığımız yerin değerini bir iki düşüncesizce yapılan hareketin akabinde beleşçe böyle, beleş kazandık ya mirasçı gibi. Yani bir mal alırken Babasından kalıp kalmadığını sormanızı tavsiye ederler size. Alışveriş uzmanları. Neden? Babasından kaldıysa pek ısrarlı olmaz ki yatta ucuda götürür. Ama kendi emeği ise onu size kolay kolay satmaz. Bize beleş hat bel kader gelen bu imkanları kolayca harcamayın. Bununla ne kastettiğimi ettiğimi Hollanda'dan bazı gençler ihanet ederler. Bunu beleşçe harcamayın. Biz hasbel kader buradayız ve hiç kimseye huzursuzluk vermek istemiyoruz. Bu insanlara bir dünya ve ahiret saadetini verebiliriz. Ve bu denlede bütün insanlığa karşı bizim bir görevimiz var. Sadece kendi insanımıza değil. Sen beni paşa gönlün isterse dinle. Ben bir başkasını da bulurum beni dinleyecek. Allah'ın lütfu sana münhasır değildir. Yani senin tekeline amade edil, amade edilmiş değildir. Allah'a kulluk, herkese kapısı olan bir saraydır. İsteyen girer, ister kapısından bak, ister kapısından bakar, isterse geri döner, çeker gider. Ama ya aziz olun deyse zillet bizi bekliyor. Davamızın şumullülüğüne baktığınızda, demek ki bu ayetin muhatabı 23 senelik ömründe Resul ise kıyamete kadar inandım diyen herkes. Ve Allah'ın İslam'ı sokmadığı hiçbir ev kalmayacak. Ne vadide bir çadır, ne de şehirde bir ev diyor. Ya o İslam'dan aziz kılacak, İslam'ı kabul ederse, ya da İslam'a tert düşerip onu zelil edecek diyor. Böyle şumullü bir hedef dikilmişken, hasbel kader birçok imkanlar bize sunulmuşken, bizim daha hala Dar bir çerçeve içerisinde sadece yani gözümüzü diktiğimiz yerde bir metre, bir santimetre kare içerisindeki bir yere yerle meşgul olup her şeyi orada görmeye çalışmamız herhalde pek akıllıca iş değildir. Olmaması da gerekir. Efendim? Şimdi bu kadar nimetin sunulduğu bir ortamda. Hasbel kader bize verilen vesileleri de düşündüğümüzde daha önce size geçen sene de verdiğim bir örnek var. Biz Türkiye'de olsaydık, sizi böyle bir toplama imkanı olsaydı, olsa olsa bir Antalyalılarla mahatta olabilirdim veya yani Ankara'da yani neredeyse oradaki insanlara gelin Hollanda'ya İslam'ı anlatmaya gidelim. O insanlara karşı da ahirette sorumluyuz deseydik. Kaç kişi gelirdi? Belki ki bazı sebeplerle buraya gelmişseniz bunu nimet bilin ve kullanın. <gülüyor> Hiçbir imkansız yoktur. Ve herhalde az önce de zikrettim. Ee, hadis şey, e, ayet-i kerimede yani el İslam ya'lu ve la, la aleyh. İslam her şeye galibtir. Hiçbir şey İslam'a mağlup bazı zorluklar sizin İslam'ın mağlup olacağı zannını mı veriyor? Değil. Müslümanlar İran'ın hudutlarına dayandığında rüstem adam yollar. Bunlar açlıktan buralara geldi. Gidin biraz yiyecek verin de getirin birisini de konuşalım diyor. Ve ikremeyi yolluyorlar. Radiyallahu Allahım. Vardığında diyor ki siz açlıktan buralara geldiniz. Size biraz yiyecek öteberi verelim de gidin. Biz bunun için gelmedik. Sizi İslam'a davet etmeye geldik. Ya kabul edersiniz ya da böyle mi yapacaktınız ayağınızda açı çarık bile yok elinizde kalkan silah yok. Allah Resulü buraları yani Kisra'nın beyaz liralarını ayaklarınızın altında ezileceğini haber verdi. Biz buna inanırız. Madem ki Allah'ın sokmayacağı hiçbir ev İslam'ı sokmayacağı hiçbir ev kalmayacak neden bunda bizim bir mala harcımız olmasın bu cimriliği yapıyorsunuz <gülüyor> ve söylediğiniz bir kelime yapacağınız bir hareket çok şeye sebep olabilir evet baya sürdüm evet, evet. Subhanikallah Allahumma wa bihamdika ashhadu äsken oli illa anta astaghfiruka wa atubu